Kesim anında kusurlanan hayvan kurban edilebilir mi? Kurban bayramında üzerine kurban kesmekle mükellef olan veya dini şartları taşıyan kişilerin kurban kesmeleri vaciptir. Kurban keseceğimiz hayvanlar Allah rızası için kurban edileceği için gerçekten kusursuz olması gerekir. Hayvanın uzuvlarının yarısı ve yarısından fazlası özürlü kusurlu ise dinen kurban olması caiz değildir. Ancak sağlam herhangi bir kusuru bulunmayan hayvan kesim anında arızalanmış bir kusuru meydana gelmişse artık bu kesim anındaki kusur hayvanın kurban olmasına engel teşkil etmez. Böyle bir hayvan kurban yapılabilir.